Merhaba, Dünya Sağlık Örgütü uzmanları dizel motorlardan çıkan egzoz dumanlarının kansere neden olduğunu söyledi. Egzozların kesinlikle akciğer kanserine yol açtığını, mesane tümörlerine de yol açabileceği neticesine varıldı. Bulgular maden ve tren yolu çalışanları ile kamyon şoförleri gibi yüksek risk altında olan işçi grupları üzerinde yürütülen araştırmalara dayanıyor. Nitekim panel, herkesin dizel egzoz dumanına olabildiğince daha az maruz kalmaya çalışması gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir kolu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı dizel egzozlarını daha önce de muhtemel bir kanserojen madde olarak sınıflandırmıştı. Dizel egzozları şu anda tahta talaşından plütonyum ve güneş ışığından alkole kadar uzanan kanserojenlerle aynı grupta yer alıyor. Fosil yakıtların iklim değişikliğine neden olması da cabası. Gece hafta çarşamba günü başlayacak Dünya Zirvesi yani Earth Summit Rio artı 20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı öncesinde yürütülen görüşmelerin son turunda temel konular üzerinde taraflar arasında hala ciddi fikir ayrılıkları sürüyor. Taslak anlaşma yoksul ülkelerde enerji, su ve gıda güvenliğinin geliştirilmesini, fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak azaltılmasını ve okyanusların korunması için gerekli önlemlerin arttırılmasını hedefliyor. Ancak görüşmelerin 3. gününde geride kalmışken hedeflerin sadece %20'si üzerine anlaşmaya varılabildi. Umuyoruz Rio Dünya Zirvesi hedeflediğimiz geleceği yaratır ve içinde bulunduğumuz zamanın karamsar ve acıklı hatırlatması olmaz. IMF Başkanı, Avrupa'da politika yapıcıları bölgesel finansal krizi aşmak için karbon vergilerinin ülkelere daha fazla gelir getirmesini sağlayacak kararlı adımları atmaya çağırdı. IMF Başkanı Christine Lagarde, Rio artı 20'ye odaklı demecinde ekonomik ve finansal istikrarın küresel çevre sorunlarıyla baş edebilmesi gerektiğini belirtti. Sere gazı salımının azaltılmasına dair Kyoto protokolüne kapı açmış olan Rio Dünya Konferansı'ndan 20 yıl sonra gerçekleşecek olan zirve yalpalayan küresel ekonomi ile Avrupa'nın finansal geleceğine dair derin kaygılar arasında yapılacak. Umuyoruz cesur kararlar alınabilir. Kömüre dayalı Polonya... Avrupa Birliği üyesi 26 diğer üyenin düşük karbonlu enerji geleceği tartışmalarının karşısında tavır koydu. Komisyon 2020 için yeşil hedefleri ortaya koymaya çabalıyor. Polonya tekrar ve tekrar Avrupa Birliği metinlerindeki tüm 2020'deki daha fazla karbon kesintisine işaret eden metinlere karşı çıkıyor. 2020 karbon kesintisinin 1990'a oranlı %20 azaltılmasını isteyen bağlayıcı tarih. Cuma günü Lüksemburg'da Avrupa Birliği Enerji Bakanları Aralık'ta yayınlanan 2050'de enerji yol haritasını tartışacak. Bu harita 100 yılın ortasında sıfır karbon emisyonlu elektrik üretimi için yol haritası çiziyor. Toplantıdan önce çalışmalar bitti ancak ismi belli olmayan bir ülke karbonsuzlaşma üzerine derin endişe duyduklarını belirtiyor. Avrupa Birliği kaynakları bunun Polonya olduğunu söylüyor. Türkiye Yeşil siyasetinde bir gelişme var. Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi toplumun geniş kesimlerine ulaşmak, seçeneksizlikten kısırlaşan siyasi ortamı canlandırmak, yeni bir siyasi alternatif yaratmak için ortak arayışa giren iki partinin birleşmesine dair ortak bir deklarasyon yapılacak. Deklarasyon bu cumartesi saat 11'de Taksim Hill Otel'de yapılacak, basın açıklamasıyla duyurulacak. Amerika Birleşik Devletlerinin Colorado ve New Mexico eyaletlerinde yüzlerce itfaiyeci iki büyük yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yaklaşık 110 kilometre bir alanı yakıp yok eden yangının neden olduğu duman bulutu 100 kilometre ötedeki eyaletin başkenti Denver'i görünmez hale getirdi. Batı eyaletlerinde yaşanan şiddetli kuraklığın neden olduğu 19 yangının en büyüklerinden biri de New Mexico eyaletini etkiliyor. Hali hazırda iki eyalette. 13 yangın söndürme uçağı çalışmalara devam ediyor. Avustralya hükümeti 3.1 milyon kare, kilometrekarelik yeni deniz rezerviyle dünyanın en büyük deniz koruma sahasını oluşturdu. Mercan denizini de kapsayan saha balıkçılık ile petrol ve doğalgaz aramalarına kapatılarak koruma altına alınıyor. Hükümetin kararı gelecek hafta çarşamba günü başlayacak Dünya Zirvesi yani Earth Summit Rio 20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı öncesinde duyuruldu. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.